Kardeşlerim, muazez müminler, Allah Azze ve Celle zor zamanlarda, uhud günlerinde Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Uhudlar olmasaydı belki İslam tarihinde Abdullah bin Übeyler, Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlardan daha önde duracaktı. Nimet anında münafıklar en önde dururlar. Önce onlar ellerini uzatırlar. Allah Azze ve Celle bu ümmetin hayatına baharı da kışı da koydu ki münafıklarla müminler birbirinden ayrılsınlar İnyemsiz <gülüyor> kium karuhun fakat mesel kouma karuhun mislu. Eğer size belalar musibetler yaralar isabet ettiyse o kavme de onlar bir gün isabet etmişti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا Allah Azze ve Celle zaferleri insanlar arasında döndürür. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا minkum مِنْكُمْ Allah Azze ve Celle kahramanları, ezelde bilmiş olduğu o kahramanları bütün insanlığa bildirmek ister. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Sizden şehitler çıkaracak. Kıyamette bütün insanlığa şahitler çıkaracak. Uhud olsun, Uhud olsun ki Bedir'de gelemeyenler, Bedir'e gelemediğinden dolayı zaferden sonra orada olsaydık, en önde Allah ve Resulü sancağını taşırdık diyenler, Uhud günü ayakları üzerinde durabilecekler, biz cennete, cemale, senin rızana talibiz ya Rabbi diyebilecekler mi? Abdullah bin Übey ayrılmıştı, bırakmıştı Uhud'u. Ama başka bir Abdullah vardı. Abdullah bin Caşi radıyallahu anh. Hz. Sa'da ellerini kaldır ben de dua edeyim, sen de kainatın sahibine demişti. Sa'd dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan zafer murad etmişti. Abdullahsa ellerini kaldırmış Ya Rab. Bana kafirlerin, zalimlerin en güçlü olanlarını çıkar. Onlara karşı mücadele edeyim. Sonra organlarımı parçalasınlar. Organlarımı parçalasınlar. Bu halde huzuruna geleyim. Bu halin nicedir Abdullah diye sorduğun zaman, nerede kulakların, nerede azaların diye sorduğun zaman, ben de diyeyim ki fi kevfi senin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda bütün organların paramparça oldu Ya Rabbi diye bileyim. Ayrısın Müslümanlarla kafirler, Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrısın. Oma asabekum yom al takal jamaani fibi izni Allah. da. Kafirlerle müminlerin karşılaştığı o gün olan her şey Allah'ın izniyle olmuştu. Musab Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Abdullah bin Cahş da Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Hamza Allah'ın izniyle toprağa düşmüştü radıyallahu anhum. Hep Allah'ın izniyle olmuştu bütün bunlar. Münafıklar ayrılmışlardı. Allah azze ve celle o gün müminleri, bildiği müminleri ortaya çıkardı. Sana bildirdi. Bir de münafıklar vardı. Onları da bildirdi. Onları gördünüz, anladınız, tanıdınız. Hayat böyle devam edecek. Hayatınızda baharlar olacak, kışlar olacak. Vekayeyi minnebiyin katelemahu ribbiyuna kesir. Fe ma vehnu lima asabuhum fi sabilillahi ve ma daufu ve Nice peygamberler vardı ki onlarla birlikte mücadele eden alimler, Rabbani komutanlar, peygamberler şehit oldu, peygamber şehit oldu dendiği zaman onlar gevşemediler, zafiyet göstermediler, kafirlerin önünde baş eğmediler, onlar cennete taliptiler, o yolda yürüdüler, ayakta kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın madde planında Mekke'de gücü yoktu. Eğer gücü olsaydı yanına münafıklar gelecek, kafirler gelecek, liderler gelecek, parası pulu olanlar gelecekti. Dünyaya bakınız, güçlü devletler, zalim katil olanlar, onların etrafında da zalimler var. Onlara hayır demezler, onlar sömürürler, geriye kalanı da onlar alırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam o cihetle, güçle, kuvvetle başlamadılar yürüyüşe. İmanla başladılar, muhabbetle başladılar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum o aşkla Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den o kahramanları çıkardı. Hayat döndü. Tarih farklı iklimlere, farklı mevsimlere uğradı. Osmanlı'nın zuhur zamanı Uhud günlerine benzer. Ümmet dağılmış paramparça olmuştu. Mısır'da bir devlet var fakat orada yereldi. Suriye'de küçük devletler, Irak'ta küçük devletler vardı. Anadolu paramparça olmuş. İran bir perde gibi Ehl-i Sünnet Müslümanlarının doğu ve batı arasında bir perde gibi duruyordu. Müslümanların orada kan işenler vardı. Moğollar alemi İslam'ın önemli bir bölümüne hakim olmuş, yeni yeni çekiliyorlardı. İspanya'da kafirler güçlenmeye başlanmışlar. Afrika'da Müslüman kabileler cahiliye döneminde olduğu gibi birbiriyle savaşıyorlardı. Anadolu'da kabileler arasında, beylikler arasında mücadeleler var. İşte onlar arasında en küçük olan Osmanlı beyliği zuhur etmeye başladı. Kafirlerle Doğu Roma ile hesaplaşıyor. Allah Azze ve Celle onun yolunu açıyor. Açıldı yol. Tam altı asır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşıdılar. O yolda şehit verdiler. Kudüsü, Mekke'yi, Medine'yi korudular. Sonra yine Uhud günlerine düştüler. Kafirler, Osmanlı'yı kaldırmadan İslam'ı ortadan kaldıramayız dediler. Dünyanın en güçlü donanmasıyla Kasım 1914 yılı itibariyle Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale'yi vurmaya başladılar. İngiltere'de, Fransa'da davetiyeler basmışlardı. Birkaç güne İstanbul'a gidecekler. Azınlıklar İstanbul'da kafirleri, İngilizleri, Fransızları karşılamak için hazırlanıyorlardı. Ama bir de cephenin gerisi vardı. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı Anadolu coğrafyası. Osmanlı, Bosna'yı, Kosova'yı kaybetmişti. Pek çok yer elinden çıkmıştı ama Müslümanlar, halifenin, İstanbul'un, Alemi İslam'ın merkezinin tehlikede olduğunu görünce İstanbul'a doğru koştular. Kosova'dan, Suriye'den, Hakkari'den, Bosna'dan yola çıktılar. Aylarca, haftalarca yürüdüler, Çanakkale'ye geldiler. Onlar bütün bunlardan habersiz, geçeceklerini zannediyorlardı. Fakat yere düşen askerler son nefeslerini verirken kumandanlarının arkadaşlarına başımı kıbleye doğru çevirir misin ricasında bulunuyorlardı. Eğer dünyadan ayrılacaklar, şehit olarak Allah'a gidecekler, onu anladılarsa kendi paylarına düşen zeytini almıyorlar, yemiyorlar. Eğer dünya nimetini tadarlarsa, şehadetlerinde bir noksanlık olur diye alın bu zeytini. Ben yersem ziyan olur, arkadaşıma götürün diyorlar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar olmuş. 15-16 yaşında çocuklar kumandanlara yalvarıyorlar, kumandanım. Ben de Çanakkale'ye gidebilir. Ben de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasını müdafaa edebilir. Ben de o bayrağı taşıyabilirim diyorlar. Analar çocuklarını gönderiyorlar. Eğer cepheden sağa döner o bayrak düşer, çiğnenirse 9 ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun evladım diyor. Onlar Çerankale'ye gidiyorlardı. İn yemse hukum karuhun fakat massal qaum karuhum mislu ve tilka el ayyam nudaviluha beyne'n nas ve liya'lem Allahu'llezina amanu ve yetekhiz minkum şuhada Allah yeni kahramanları bildirecek, on Onbaşıları bildirecekti. Bir asker yere düşüyor, kumandan oradan geçerken evladım diyor, kalkıyor yerinden. Fakat eli gözünün üzerinde, kumandan askere, evladım elin diyor, kumandanım gözüm göreceğini gördü, o zırhlıların Çanakkale boğazına gömüldüğünü gördü ya bundan sonra varsın gözüm dünyada bir şey görmesin diyorlardı Kardeşlerim Hayatın farklı iklimleri mevsimleri var Allah Azze ve Celle bütün mevsimlerde insanları imtihan eder Belki bu minberden şu kadar defa Farklı cephelerden Çanakkale'yi Anlatma gayreti içinde oldum Ama bir de Çanakkale'nin şu boyutu var Çanakkale İslam'ın merkez karargahıydı. Kafirler, İngilizler, Fransızlar oraya vurarak İslam'ın beynini çökertecekler. Öyle zannediyorlardı. Cihat fetvası İstanbul'da yayınlanınca, Alim i İslam ayağa kalkmış, Hindistan'da alimler medreselerini kapatmışlar, koca Hint kıtasında dolaşıyorlar, İstanbul için evlatlarını hazırlıyorlardı. Diobendi uleması üç ay tatil vermişti, İstanbul için, halife için, halifenin çağrısına karşılık vermek için. Muhammed Ali dolaşıyor, hilafet davasını anlatıyor. İngilizler onu hapse atınca, 85 yaşındaki annesi onun yerine dolaşmaya başlamış, zindandaki oğluna haber göndermiş. Evladım, eğer halife için ölmen gerekiyorsa, öleceksin yavrum. Allah yolunda ölmekten tereddüt etmeyeceksin evladım diyordu. Alemi İslam, İstanbul için Ümmet teyakkuz halindeydi. Avustralya, dünyanın öte tarafı. Bize en uzak noktalarından bir kıta Avustralya. Orada da hazırlık vardı. İngilizlerin ordusuna katılmak için Avustralyalılar seferber olmuşlar. Her yere ilanlar asmışlardı. İki tane Müslüman, biri Abdullah, diğerinin adı Muhammed. İlanları gördüler. Biri kasaplık yapıyor ve Diğeri de bir arabası var, o arabayla dondurma satıyordu. Onlar da gittiler Avustralya devletine müracaat ettiler. Biz de gitmek istiyoruz, İngiliz ordusuna katılmak istiyoruz. Olmaz dediler, siz Müslümansınız. Sizi alamayız, sizi kabul edemeyiz.'' Onlar kendi başlarına düşündüler, tasavvur ettiler. Okyanusları aşıp Çanakkale'ye kadar gidemeyeceklerini anladılar. Ne yapabilirlerdi? Trenlerle, ordu limanlara, limanlardan gemilerle İstanbul'a, Çanakkale'ye sevk ediliyor. Bir trende, vagonlarında 1200 asker var. Tren harekete geçti. Onlar da bir boğaza geldiler. Abdullah'ın dondurma arabasını koydular, işine bomba yerleştirdiler. İki tanesi, Brooklyn Hill tepesine tüfekleriyle beraber mevze aldılar. Makinis, rayların üzerinde arabayı görünce durdu. Treni durdurunca onlar ateş etmeye başladılar. Trendekiler ateş ediyor, onlar ateş ediyorlardı. Saatlerce devam etti etraftan alaylar taburlar geldi. Zannediyorlardı ki Osmanlı buraya çıkarma yaptı. İki Müslüman vardı. Biri Abdullah, biri Muhammed. Yalnız başına bir orduyu durdurdular. Saatler sonra onların mermileri bitince Abdullah'la Muhammed şehit olmuştu. Yanlarına gittiler. Baktılar ki sadece iki tane Müslüman. Birinin koyununda bir kağıt buldular. Orada şu yazıyordu, biz bu mücadeleyi Allah ve Resulü'nün rızası için yapıyoruz. Hani Medine müdafasında İdris Sabih Bey diyordu ya, biz seni bırakamayız ya Resulallah. İngilizlere bırakıp İstanbul'a gidemeyiz. Gücümüz erişsin ya da erişmesin, hep uğrunda dövüşeceğiz ya Resulallah. Peygamberin yolunda kalmak, onun için mücadele edebilmek... Kafirler, İngilizler, Fransızlar Sana hala öyle bakıyorlar Allah ve Resulünün yolunda duranlar Orada onun davası sancağı için mücadele edenler Peki sen ve ben Biz kendimize nasıl bakabiliyoruz? Burada Ahmet kardeşim var Çeçenya'dan Geçenlerde Söyleşisinde Şöyle demişti Ben buraya gelirken Annem o da büyük annemden şöyle duymuştu, şöyle konuşurlardı yıllar önce. Ruslar, Sovyetler onları işgal edince dayanın, ayakta kalın, imanınızı muhafaza edin. Osmanlı diye bir devlet var, bir gün gelecek ve Sovyet Rusya'dan sizi kurtaracak. Hala alim İslam'ın farklı köşelerinde uhudu yaşayan mazlumlar var. Onlar diyorlar ki. Osmanlar gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi kurtaracak. İn he ensurkum. Eğer Allah'ın dinine, davasına yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Abdullah olmak, Muhammed olmak. Abdullah ve Muhammed olabilirse Allah belki iki kişiyle bir orduyu, bir küfür ordusunu iki Müslümanla hezimete uğratacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın yardımının tecelligahıdır Çanakkale. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yine tecelli etsin istiyorsak önce yüreklerimizi sonra fuş albümü televizyonların istilasına uğrayan evimizi, faizin istila ettiği ticari hayatımızı, mahremiyetin çiğnendiği sokaklarımızı düzelteceğiz. اِنْ تَنْسُرُ yansurkum Eğer Allah'ın dinine, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip çıkarsak, Abdullah Muhammed'e, Avustralya'da, Allah Azze ve Celle nasıl büyük bir zafer ihsan ettiyse, Çanakkale'de küffarı nasıl o sulara, Çanakkale'nin karasına gömdüyse, seni Osmanlı görenler, Osmanlı gördüğünden senin üzerinde plan yapanlar yine onlar hezimete uğrayacaklar. Ama asabukum yawmal takal cem'ani fi iznillah ve li'almel mu'minin ve li'almel nafaku. Belki münafıklarla müminlerin birbirinden ayrıldığı yeni bir gündeyiz. Yeni bir iklimdeyiz. Bundan sonraki zamanlar geçmiş günlerden belki daha zor olacak. Ama neticede Müslümanlar kazanacak. Zafer Allah Resulü'nün sancağına sahip çıkanların olacaktır.